Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan Uydar Özesi Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 105 gün kaldı. Via Campesina Hareketi'nin genel koordinatörü Henry Saragi, gıdanın endüstriyel üretimi ile sera gazı salımı arasındaki ilişkiye dair önemli uyarılarda bulundu. Endüstriyel tarım ve küresel gıda sistemi bütün sera gazı salımının %44 ila %57'sini oluşturuyor. Bu aranın %11 ila %15'ini tarım faaliyetleri, %15 ila %18'ini tarla açmak için ormansızlaştırma, %15 ila 20'sini gıda işleme, paketleme ve nakliyesi, %3 ila 4'ünü ise organik atıkların dekompozisyonu oluşuyor. Tarım sektörü kendi başına sera gazı salımının yarısından sorumlu. O zaman gıda güvenliği konusunu nasıl çözeceğiz? Dünyada açlığın en büyük nedenlerinden biri tarımın dev şirketlerin elinde olması. Via Campesina, endüstriyel tarım yerine küçük ölçekli tarım yapıldığında küresel sera gazı salımının yarıdan fazlasını azaltılabileceğini savunuyor. Açıklamaya göre organik maddeyi toprak içinde yeniden tutabilmek, yerel pazarları gıda sisteminin ortasına oturtmak, ormansızlaştırmayı durdurmak ve et üretimi yoğunluğunu azaltmak sera gazı salımını büyük oranda azaltabilir. Via Campesina buna gıda egemenliği adını vermiş. Dünyanın en önemli hayvan çiftliği sağlığı kurumu da Via Campesina'nın açıklamalarını destekleyecek bir araştırma başlatıyor. Dünya Hayvan Sağlığı Organizasyonu et üretimi ile iklim değişikliğinin arasındaki ilişkiyi inceleyecek. Araştırma bağımsız bilim adamları tarafından yapılacak ve rapor yaza hazır olacak. İklim değişikliği ile et yemenin ilişkisi gitgide daha çok dikkat çekiyor. Çiftlik hayvancılığının sera gazı salımından sorumlu olduğunu biliyoruz. Bunun nedenlerinden biri geviş getiren hayvanların sindirimle metan gazı salımına sebep olmaları. Diğeri ise otlak yaratmak için ormansızlaştırma yapılması. Bilim adamları 2020'de artan nüfusun protein ihtiyacını karşılamak için et üretiminde %50 artış olacağını öngörüyorlar. Halbuki bu ihtiyaç kolaylıkla bitkilerden sağlanabilir. Japonya'da 2007'de yapılan bir araştırmaya göre 1 kiloluk bir bonfile evde tüm ışıkları açık bırakıp 3 saat araba kullanmaktan daha fazla sera gazı sılımına ve kirliliğine neden oluyor. Bir Greenpeace haberinde elektronik sektörün en önemli dört isminin ürünlerinden tehlikeli toksik kimyasalları hala çıkarmadığı açıkladı. Samsung, Dell, Lenovo ve LG 2009'un sonuna kadar ürünlerinden PVC ve bromine alev önleyicileri yani BFR'yi çıkaracaklarını açıklamışlardı. Ancak planlar 2011'den sonraya kaldı. Greenpeace'in 3 ayda bir yayınladığı daha yeşil elektronik ürünler kılavuzu insan sağlığına ve çevreye zararlı toksik kimyasalların elektronik üren, ürünlerden çıkarılmasını öncelik olarak görüyor. Kılavuzun son sayısı Nokia'yı ilk sıraya oturttu. Ardından Apple, Nokia ve Sony Ericsson gerekli adımları attılar. Yalnızca bu kimyasalları ürünlerinden çıkarmakla kalmadılar. Üstelik bu kimyasalları içeren ürünlerini de Geri çağırdılar. HP ise toksik kimyasalları ürünlerinden çıkarmak için büyük adımlar attı. Hatta toksik kimyasal içermeyen ilk bilgisayarı geçen hafta satışa sundu. Şimdi kılavuzun gelecek sayısına kadar 4 büyük şirketin de adımları atmasını umuyoruz. Buradan Samsung, Dell, Lenovo ve LG'ye bu bizim çağrımız olsun. Bu arada denizlerden kısa bir haber... Avustralya hükümeti Japonya'ya balina avcılığını durdurması için çağrıda bulundu. Japonya ile ilişkileri bozmak istemediklerini söyleyen Avustralya Çevre Bakanı Peter Garrett henüz bir dava açmayacaklarını ancak balina avcılığına tamamen karşı olduklarını açıkladı. Uluslararası arenada balina avcılığına karşı sesler açıkça duyulmaya başlandı. Bu koca ve muhteşem büyük beyinli hayvanlara bunu yapmanın anlaşılır bir tarafı yok. Fransa'da sıcakta çalışamayan nükleer santrallerden sonra şimdi de soğukta çalışamayan nükleer reaktörleri gördük. Fransa'da soğuğun etkisini göstermesiyle birlikte tam 9 nükleer reaktör kapatıldı. Fransa soğuklarda artan elektrik ihtiyacını nükleer santrallerden sağlayamadığı için dışarıdan enerji ithal ediyor. New Jersey'de ise Amerika'da bir nükleer santral. Deleuver ırmağındaki buz nedeniyle yine aynı şekilde tamamen kapatıldı. Neden santralin soğutma mekanizmasına buzların girmesiydi. Başka bir nükleer santralde aynı nedenle %20 güçle çalıştırılıyor. Yetkililer ikisinin de ne zaman tam işlemeye başlayacağının belli olmadığını söyledi. Hala nükleer enerjinin Türkiye'nin artan enerji ihtiyacına çözüm olacağını söylemek ne kadar doğru. Siz de Türkiye'nin enerji alanında iyice dışa bağımlı hale gelmesini istemiyorsanız www.ilovenuclear.org'a girin, nükleere siz de hayır deyin. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 105 gün. Sağlıcakla kalın.